Vakır al-Hadi Hadi Muhammed ve şer al-ümmur muhdestatı ve kül mühdesten bid'ah ve kül ve Daha önceki dersimizde arkadaşlar Hazreti Ömer ile Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşunu ve bunların İslamiyete girişinin Müslümanlara ne büyük faydalar kazandırdığını anlatmıştık. En başta artık davet yepyeni bir merhaleye gelmiş, insanlar açıktan tevhidi haykırıyor olmuş. Kabe'nin yanında müşriklerin içinde çok rahat bir şekilde namaz kılınmaya başlanmıştı. Hazreti Ömer ve Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşu. Tabi Müslümanlar böyle kuvvetlenirken, İslam'ın şiarlarını izhar ederken öbür taraftan endişelenen insanlar vardı. Kimdi bunlar? Müşrikler. Yani onlar peygamberin ve peygamberin davetini aleyhissalatü vesselam yok etmeye çalışırken Müslümanlar gün geçtikçe kuvvet kazanıyorlardı. Tabi bu da müşrikleri iyice düşünceye ve hayrete düşürmüştü. Ne yapalım? bu Muhammed'e nasıl bir çözüm getirelim ki onun önünü ne yapalım engelleyelim. Daha önceki derslerde de anlatmıştık biliyorsunuz. Müşrikler önce Ebu Talib'i aracı yaptılar peygamber davetinden vazgeçsin diye. Daha sonra alay aldılar davetinden vazgeçsin diye. Başarılı olamayınca Kur'an'ın etrafında şüpheler getirildiler. Başarılı olamayınca peygamberin etrafında şüpheler getirdiler. Başarılı olamayınca bizzat fiili eziyete geçtiler. Peygambere ve sahabesine ciddi manada işkence yapmaya başladılar. Yine aynı şekil müşrikler bu halde düşünürken ne yapalım diye. Bin arkadaşlar Kabe'nin yanında otururken bir gün Kureyş'in ileri gelenlerinden biri. Müşritlere diyor ki eğer isterseniz sizin için gideyim Muhammed'le konuşayım. Onlar da diyorlar ki tamam git konuş Muhammed'le. O da Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanına geliyor. Ey Muhammed diyor biraz konuşabilir miyiz? Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki tabi ki konuşabiliriz. Peygamberimize diyor sen şu getirdiğin davete bir bak ey Muhammed. Öyle bir davetle geldin ki sen bizi paramparça ettin. Öyle bir davetle geldin ki sen bizim hepimize ahmak dedin. Öyle bir davetle geldin ki sen bizim babalarımızı tekfir ettin. Diyor Peygamber aleyhissalatü vesselama. Ama biz diyor bundan memnun değiliz. Defalarca senden diyaloga geçtik. Eğer istersen yani amacın bu davetteki ısrarındaki amaç malsa sana mal toplayalım, mallarımızı sana yıkalım. Yok eğer istediğin reislikse seni başımıza reis yapalım, sensiz hiçbir karar vermeyelim. Aynı demokrasi demokrasi teklif ediyor peygambere. Yok diyor eğer istediğim büyükse, sen, seni başımıza melik yapalım, tek melik sen ol. Diktatörlüğü tavsiye ediyor peygamberimize. Aleyhisselatu vesselam. Yok eğer diyor sana gelen cinse para toplayalım, sana tabipler bulalım, bu tabipler seni iyileştirsinler. Peygamberimiz diyor ki şey e, utbeye, awqad farag tayab Bitirdin mi diyor? Konuşman bitti mi? Şu davetteki güzel usule bakın. Konuşman bitti mi diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam? Bitti diyor. O zaman diyor, biraz da sen beni dinle. O da diyor, tamam başla. Peygamberimiz başlıyor okumaya. Hamim tenziru minar rahmanir Hamim o kitap Rahman ve Rahim olan Allah'tan inmiştir diye başlıyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam Fussilet Suresi'nin ilk ayetlerini okumaya. Fussilet Suresi'nin ilk ayetlerini okuyunca Peygamber Aleyhissalatu vesselam arkadaşlar bir yere kadar nereye geliyor peygamber? Bir rivayete göre 13. ayete gelince فَاِنْ اَعْرَدُوا anzartukum" اَنْذَرْتُكُمْ سَاعِقَةً مِثْلَ سَاعِقَةِ عَادٍ وَسَمُودٍ Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki ben sizi semud ve ak kavminin felaketi gibi bir felaketle uyarıyorum. Bunu işitince şey ütbe, müşriklerin liderlerinden peygamber aleyhissalatu vesselama yeter diyor. Bu kadar yeter diyor artık. Bir rivayette de peygamberimiz okuyor bir sayfa, iki sayfa bugün elimizde olan Kur'an'a göre ...ta 37. ayete gelene kadar. Ne diyor 37. ayette arkadaşlar? Allah subhanehu ve teala... ...ve min ayatihi... ...elleylü ve annehârü ve şemsü vel kamer... ...la tescudu lil şemsi ve la lil kameri... ...vescudu lillahi lezî halakahunne... ...in kuntum iyyâhu ta'budun. Allah'ın ayetlerindendir. Gece gündüz... ...ay ve güneş. Eğer siz... ...aya ve güneşe tapmayın. Ayı ve güneşi yaratan Allah'a ne yapın? Ay ve güneşi Allah'a yaratan... ...Allah'a tapın diye... ...Allah subhanehu ve teala... Onlara ne yapıyor? Onları bu şekilde uyarıyor. Tabi hutbe bunları dinlediği zaman arkadaşlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı susturuyor. Ve kavmin yanına geliyor. Kavmin yanına geldiği zaman kavmi ona uzaktan bakınca diyorlar vallahi bu gittiği yüzle geri gelmedi. Yani gidişiyle gelişi arasında ne var? Fark var. O da geliyor kavmine diyor ki ey kavim ben gittim öyle bir söz işittim ki ne şiirdir, ne kehanettir, ne de sigirdir. Ve vallahi diyor bu söz çok büyük bir haber getirecektir size. Çok büyük olaylar getirecektir. Yani işitmiş olduğum Kur'an size çok büyük olaylar getirecektir. Muhammed'i kendi haline bırakın diyor. Eğer bahsettiği gibi bütün Araplar karşı zafer kazanırsa onun mülkü sizin mülkünüzdür diyor. Yok eğer Araplar ona karşı zafer kazanırsa diyor, o zaman diyor sizi hiç ilgilendirmez. Zaten istediğiniz olacak, istediğiniz olmuş olacak. Muhammed de ortadan temizlenmiş olacaktır diyor. Sen diyorlar Muhammed'in dediğini anlamadın. Yani sen gittin seni sihirledi, seni büyüledi, seni geri gönderdi. Herkese yaptığı gibi seni de büyüledi. Tekrar öbür gün, bir sonraki gün tekrar toplanıp peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geliyorlar. Aynı teklifi tekrardan sunuyorlar peygamberimiz aleyhissalatü vesselama. Ey Muhammed diyorlar mal mı istiyorsun? Mal verelim. Reislik mi istiyorsun? Gel seni demokratik sistemde başımıza başkan yapalım. Tayyip Erdoğan gibi ol. Yok şey mi istiyorsun? Meliklik mi istiyorsun? Gel seni Hüsnü Mübarek gibi diktatör yapalım. Öyle de mi? İstediğin gibi hükmet Yok hastalıklıysansa sana ne yapalım? Sana bir tane tabip getirelim seni tedavi etsin diyor. diyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki yani Ben ne diyorum siz ne diyorsunuz? Benim getirdiğin davayla sizin söylediğiniz arasında ne yoktur? Hiçbir bağlantı yoktur. Ben sizden mal talep etmek için, şeref talep etmek için, mülk talep etmek için gelmedim. Allah beni size uyarıcı ve müjdeleyici olarak göndermiştir. Rabbimin risaletini size ulaştırdım ve size gerektiği gibi nasihat ettim. Fain taqbalu minni da'wati fa huwa huzukum fi dunya wal akhirah wa in tardu alayya fasbiru hatta yahkum Allahu bi hatta yahkum Allahu bayni wa baynakum ay arbu da'wati kabul ederseniz öyle değil mi ne olmuş bu sizin dünyada ve ahiretteki payınızdır yok eğer bu daveti reddederseniz kabul etmezseniz ben ta Allah aramızda hükmünü verinceye kadar ne yapacağım Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredeceğim Tabii her defasında olduğu gibi arkadaşlar müşrikler bu diyalogdan da elleri boş bir şekilde geri dönüyorlar. Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne yapmıyor? Peygamber Aleyhissalatu vesselam taviz vermiyor. <gülüyor> bu kısayı düşündüğümüz zaman emin olun günlerce anlatılsa buradaki faydeler, davetteki faydeler, tevhid ve şirk noktasındaki faydeler günlerce anlatılsa ne olmaz? Bitmez. Bir defa Peygamber Aleyhissalatu vesselamın bu kısada müşriklere karşı olan davet metodunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Görüyoruz. Tekrarla tekrarlamayacağım bazı şeyleri. Önceki derslerde bunları ne yapmıştık? Önceki derslerde bunları anlatmıştık. Yalnız bir noktaya dikkat çekeceğim. Utbenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a söylemiş olduğu söze dikkat edin. Ey Muhammed sen öyle bir kelimeyle geldin ki, öyle bir dinle geldin ki bizi paramparça ettin. Babalarımızı tekfir ettin ve sen bize ahmak dedin. Bugün dinini hoşgörü anlayışı üzerine bina etmiş insanlardan bu müşrik daha güzel peygamberin davetini anlamıştır. Yani bugün dini sadece hoşgörü olan insanlara gülümsemek olan bazıları bir müşrik kadar peygamberimizin davetinin ne olduğunu ne yapmamışlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetinin ne olduğunu anlamamışlardır. Bu noktaları daha önce ne yaptık uzun uzun zaten anlattık peygamberin insanları ilk davette çağırmasında bu noktaları uzun uzun ne yaptık uzun uzun anlatır. Burada ikinci bir nokta var arkadaşlar. İkinci noktamız ne? Müşrikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapıyorlar? Müşrikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı meclise davet ediyorlar. Gel diyorlar, sen bizim meclisimize, sen bizim meclisimize git. Meclisimize girdiğin zaman ne olacak? Sana mutlak reislik hakkı doğacaktır. Yani istediğin gibi ne yapacaksın? İstediğin gibi artık hükmedeceksin. Sen de bizim gibi kanun koyacaksın diyorlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Evet. Şimdi bu meseleyi şöyle bir düşünürsek arkadaşlar, genel olarak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam neden böyle bir daveti kabul etmedi? O yüzden onlar peygamberimize mutlak mülk tavsiye ediyorlardı. Gel bizimle beraber meclise gir. Öyle değil mi? Peygamberimiz meclise girmiş olsaydı belki o günkü Araplar ona reis olduğundan dolayı iman edecek. Belki onun ashabına ne yapmayacaklardı? Onun ashabına artık karışmayacaklardı. Ama buna rağmen dikkat ediyorsanız peygamber çok farklı bir cevap veriyor. Yani ben sizin meclisinize ne yapmam? Ben sizin meclisinize girmem. İlk başta peygamberimizin davet edildiği meclisi tanımamız lazım. Bu meclisin ismi neydi? Bu meclisin vasfı neydi? Bu meclisin ismi arkadaşlar Darun Nedver. İsmi Darun Nedver. Ne iş görüyordu bu meclis? Kabile reislerinin içerisinde toplanıp Mekke'nin halkı için kanun yapmış olduğu bir yerdi. Yani ticaret kanunları nasıl olacak? Kişisel kanunlar nasıl olacak diye. İnsanların dini yaşantısı nasıl olacak diye. Her seçilmiş kabile reisinin Ebu Cehil gibi, Utbe gibi insanların, Walid ibn Mughile gibi insanların toplanıp da oradan Mekke'nin gidişatını tabiri yerindeyse değiştirdikleri mekandı burası. Yani bugün aynı bizim anladığımız ve gördüğümüz neler? Parlamentolar gibi. Türkiye Büyük Millet Meclisi veya diğer ne? Diğer parlamentolarda olduğu gibi. Peki neden arkadaşlar? Şimdi normalde İslam dini maslahat üzerine gelmemiş midir? İslam dini insanların dünya ve ahiret maslahatını tahakkuk ettirmek için gelmiştir. Ama Peygamber burada zahiren maslahat görünen bir şeyi elinin tesliyle itiyor. Meclise girmiyor. Neden arkadaşlar? Eğer neden diye bir soru soracak olursak birkaç madde altında inceleyebiliriz. Ki daha önce de anlatmıştık bunu. Birinci nokta, bu müşriklerin peygamberimizi davet etmiş olduğu şey, peygamberimizin insanları çağırmış olduğu La ilahe İllallah'a asıl davete tamamen taban tabana zıt bir şeydi. Nasıl diyeceksiniz? Meclise girmeyle La ilahe illallah arasında nasıl bir bağlantı var? Biliyorsunuz arkadaşlar, La ilahe illallah mücerred bir kelime değil. La ilahe illallah böyle her söyleyeni İslam dinine sokacak bir kelime değil. Bilakis bu kelime bütün peygamberlerin ortak daveti, bütün peygamberlerin sırf bu kelimeden dolayı hayatlarını işkence altında geçirdiği bir kelime, bütün Müslümanların tarihi boyunca bundan dolayı kanlarını, canlarını, mallarını feda etmiş olduklarını feda etmiş oldukları bir kelime. O zaman bu kelimenin bazı şartları vardır mutlaka ve bu kelimeyi bazı bozan unsurlar vardır mutlaka. Baktığımız zaman arkadaşlar Kur'an'ı kelime Allah la ilahe illallah'a iki tane şart koyuyor. Yani hemen kısa olarak Allah la ilahe illallah'a iki tane şart koşuyor. Birinci şart ne arkadaşlar? Birinci şart, femen yikr bil ve Kim tağutu inkar eder, Allah'a da iman ederse, sapasağlam kulpa yapışmıştır. Sapasağlam kulp neydi arkadaşlar? Sapasağlam kulp la ilahe illallah. Yani bir insanın la ilahe illallah'a yapışabilmesi için ilk başta tağutu inkar etmesi lazım, ondan sonra da Allah'a iman etmesi lazımdır. Peki bu tağut neydi arkadaşlar? Allah'ın bir insanın İslam dairesine girebilmesi için şart koşmuş olduğu, tagut inkar dediğimiz bu tagut neydi? Bunu daha önce uzun uzadıya anlatmıştık. Sadece tagutun bir özelliğini söyleyelim. Tagut insanların Allah'ın dışında kendisine muhakeme oldukları, problem yaşadıkları zaman onu kanun olarak Allah'ın kanunlarının dışında şeriatının dışında kendisine muhakeme oldukları her müessese Allah'ın yanında neydi? Allah'ın yanında taguttu. Delilimiz ne bu konuda arkadaşlar? ve min yuridun ve bih ve şeytanu baida. Sen sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan edenleri gördün mü? Bak Allah bunların imanını kabul etmiyor. Sen sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan edenleri gördün mü onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Buradaki tağut neydi arkadaşlar? Bazı tefsicilere göre bir kâhin, bazı tefsicilere göre kabibni İbni Eşref'ti. Mekke, Medine'de problem yaşayan insanlar peygambere gelmeye razı olmamışlar. Peygamberin hükmündense kabibni İbni Eşref'in hükmüne gitmeye razı olmuşlar. İşte bu meclisin özelliğini düşünürseniz Mekkeli müşriklerin toplanıp da insanlara kanun yaptıkları yer ki biliyorsunuz müşriklerin yapmış olduğu kanunlar Allah'ın kanunlarına tamamen ters öyle değil mi o zaman tağut ismi bu mecliste nedir bu mecliste tağuti bir müessesedir peygamberimizin bu meclise girmesine değildi değildir peygamberimizin bu meclise girmesi mümkün değildir girmiş olsa kendi davetini yalanlamış olacak çünkü peygamber insanlara la ilahe illallah deyin diyor Allah Kur'an'da la ilahe illallah demeden önce iki tane şart vardır diyor tağutu inkar edeceksiniz Allah'a iman edeceksiniz diyor Allah tağutu inkar edin diyecek Peygamberi ise inkar etmeden ne yapacak? Peygamberi ise bu parlamentolara girecek. Böyle bir şey ne değildir arkadaşlar? Böyle bir şey zaten düşünülemez. Mümkün değildir. Şimdi burada tabii karşımıza başka bir sorun daha çıkıyor. O zaman bu meclislere giden insanlar tağutu inkar etmemişlerdir. Ve tağutu inkar etmemeleri hasebiyle Allah'ın İslam dinine girmek için şart koştuğu La ilahe illallah'a da yapışamamışlardır. Yani daha açık bir şekilde Hiçbir şekilde İslam dinine yapmamışlardır? Girmemişlerdir. Yok eğer girmişlerse İslam dinine de Bu kapıyla ne yapmışlardır? Bu kapıyla İslam dininden tekrardan çıkmışlardır. İkinci nokta arkadaşlar ilk başta dedik La ilahe illallah'a tamamen tersti. Bu meclisin varlığı La ilahe illallah'a tersti. İkinci nokta bu meclise kabul etmek, bu meclise girmek, bu meclisin varlığını itiraf etmek demek Allah'tan başka Rabler edinmek demektir. Şimdi yine belki burada aklımıza bir soru gelir. Meclise girmekle Allah'tan başka Rab edinmek arasında ne gibi bir bağlantı var? Çok büyük bir bağlantı var arkadaşlar. Nasıl bir bağlantı? اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ alemin. O Allah için yaratma ve emretme yetkisi kimindir? Yaratma ve emretme yetkisi sadece ve sadece Allah'a aittir. İşte o alemlerin Rabbi olan Allah nedir? Çok mübarektir. Şimdi baktığımız zaman Allah subhanahu aleyhi kendisine emri nispet ettikten sonra alemlerin Rabbi olduğunu ne yapıyor? Alemlerin Rabbi olduğunu söylüyor. O zaman emretme yetkisinin Allah'a ait olması Allah'ın rububiyetinin gereğidir. Bunu Allah'tan başkasına verenler Allah'tan başka Rabler edinmiştir. Daha açık bir ayet. Tövbe suresinde Onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında ilahlar edindiler. Orada Hristiyanlıktan yeni kurtulmuş olan biri hemen peygamberimize diyor ki Ya Resulallah biz rahiplere ibadet etmedik. Çünkü Rab nedir arkadaşlar? Kendisine ibadet edilendir. Biz rahiplere ibadet etmedik diyor. Peygamber diyor onlar Allah'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kıldı da siz bunları kabul etmediniz mi? O da diyor evet ya Resulallah, işte bu sizin onlara ibadetinizdir diyor Peygamber e, Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki haram ve helal noktasında Allah'ın kanunlarının dışında kanun kabul etmek veya birinin sözünü kabul etmek, Allah'ın sözünün önüne geçirmek. Neymiş arkadaşlar? Allah'tan başka müesseseleri Rab edinmek demekmiş. Bundan yine daha açıyor arkadaşlar. Allah Subhanahu ve Teala, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne diyor? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ehli kitabı davet etmesini söylerken diyor ki kul ya ehlen kitabi taalu ila Allah de ki ey ehli kitap gelin aramızdaki ortak bir noktada birleşelim yani aramızda ortak olan bir noktada hep beraber birleşelim peki nedir bu ortak nokta Allah'a ibadet edelim Allah'a şık koşmayalım ve bazımız bazımıza Allah'ın dışında Rabler edinmesin. Şimdi burada bir insan sorar ya arkadaş insan insanı Allah'ın dışında Rab edinir mi? Yani kimse kimseye der mi gel sen benim Rabbim ol ben senin kulun olayım. Veya ben senin Rabbin olayım sen benim kulun ol. Böyle bir şey mümkün değil ama tefsirleri okuduğumuz zaman ne diyorlar alimler arkadaşlar? İşte bu tövbedeki ayet gibidir diyorlar. Yani gelin biz Allah'ın helallerinde birbirimizi ne yapmayalım? Birbirimizi helal ve haram kılma yetişini birbirimize vermeyelim. Kanun çıkarma yetkisini birbirine vermeyelim. Kanun koyma yetkisi, helal ve haram koyma etkisi sadece kime ait olsun? Sadece Allah subhanehu ve teala ait olsun diye peygamberimiz onları buna çağırıyordu. Allah diyor eğer kabul etmezlerse bunu yani ehri kitap için diyor bi enna eğer onlar bunu kabul etmezlerse deyin ki biz neyiz? Deyin ki biz Müslümanız. O zaman bir insan İslam dairesine girebilmesi için arkadaşlar ona sunulan şeylerin içerisinde ne de vardır? Allah'tan başka hiçbir kanun koyucu ne yapmak? Allah'tan başka hiçbir kanun koyucu tanımamak. Neden? Çünkü Allah'tan başka helal ve haram mercisi tanıyanlar, başka bir deyimle kanun kanun koyabilen bir yetki veyahut da bir merci tanıyan insanlar Allah'ın dışında ne yapmışlardır arkadaşlar? Allah'ın dışında Rabler edinmişlerdir. Yine aynı şekilde arkadaşlar peygamberin böyle bir ameli kabul etmesi ne değildi? Peygamberin böyle bir ameli kabul etmesi mümkün değildi. Neden mümkün değildi? Çünkü Peygamberimizin tek daveti insanları Allah'a ibarete çağırıp insanları şirkten ne yapmaktı? Şirkten uzak, koyma, uzak tutmaktı. Peki demiştik bu meclislerin en büyük özelliği neydi? Bu meclislerin özelliği ha hakimiyet kayıtsız şartsız kimindir? Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yani ne demek? Diyeceksiniz bu demokrasinin tanımı. Aynen öyle arkadaşlar. Halk kabile reislerini seçer, darun nedveye yerleştirir. Bunlar da burada ne yaparlar? Bunlar da burada kanunlar koyarlar. Peki böyle bir meclis yani böyle bir anlayışı İslam kabul ediyor mu? Hakimiyet karşısız şartsız milletindir. kella. ne diyor Allah arkadaşlar? İnil hukmu illa lillah. Hüküm sadece ve sadece kimindir? Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Şimdi siz tabi Arapça okuyanlar olarak biliyorsunuz. Arapçada önce nefi gelirse ondan sonra istisna gelirse bu min ehasisigatil hasır. Yani en özel nedir? En özel ve en teykitli hasır sigalarındadır. Hüküm sadece ve sadece kimindir? Sadece sadece Allah'ındır. Yine Allah ne diyor ayette arkadaşlar? وَلَا يُشْرِكُ fi حُكْمِهِ اَحَدًا Allah kendi hükmünde hiç kimseyi ortak koşmaz. Başka bir kıraatte, başka bir okuyuşta "Vela tuşrik fi حُكْمِهِ اَحَدًا diyor. Ey Muhammed sen Allah'ın hükmünde hiç kimseyi ortak koşma. Yani ne demek? Kayıtsız şartsız hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir deme. Hakimiyet kayıtsız şartsız meclisindir deme. Hakimiyet kayıtsız şartsız kabile reislerindir deme. Sen ne de? Hakimiyet kayıtsız ve şartsız kimindir? Hakimiyet kayıtsız ve şartsız sadece ve sadece Allah'ındır. Yine Allah böyle bir merci kabul edenleri arkadaşlar. Yani bu anlayışı kabul etmeyenlere ne diyor? <gülüyor> Yoksa onların Allah'ın dışında onlara Allah'ın izin vermediği kanunlar yapan ortakları mı vardır? Yani Allah'ın helal kıldığı noktada onlara haram, haram kıldığı noktada helal diye serbest diye kanun yapan ortakları mı vardır? O zaman Kanun yapanları kabul edenler insanlar, arkadaşlar ayetin deyimiyle ne yapmışlardır? Allah'ın dışında kendilerine ortaklar edinmişlerdir. Yine bunun dışında arkadaşlar, biz hepimiz neyiz? Biz hepimiz, biz de peygamber de Allah'ın kuruyuz. Öyle değil mi? Ve biz bunu her gün namazda 17 defa tekrar ediyoruz. Ne diyoruz? İyyâke ne'abudû ve iyâke nestaîn. Sadece ve sadece sana ifade ederiz diyoruz. Allah Subhanahu ve teala. Hatta Allah bu bizim kafamızda iyice yerleşsin diye, yani benliğimize otursun diye, günde en az 17 defa bize bunu ne yapıyor? Günde en az 17 defa bize bunu tekrar ettiriyor. Peki nedir kulluğun mahiyeti arkadaşlar? Kulluğun bir gereği de hakimiyeti sadece ve sadece Allah'a vermektir. Önce bunu nasıl düşünelim arkadaşlar? Nasıl olarak düşünürsek? Allah Subhanahu ve teala ne diyor? İnil hukmu illa lillah, emera ella ta'budu illa iyyah. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Allah kendisinden başkasına ibadet etmenizi yasaklamıştır. O zaman hükmün Allah'a oluşu demek ubudiyetin Allah'a verilmesi demektir. Hükmün Allah'tan alınıp başkasına verilmesi demek insanın kendisi kendisini başkasına kul yapması nedir? Kul yapması demektir. Mantıken düşünürseniz arkadaşlar, biri bana nimet verecek. Öyle değil mi? Biri bana nimet verecek, bana göz verecek, bana hayat verecek. Bana yeryüzünde yüzünde beni en şerefli varlık kılacak ama ben hayat nizamını ne yapacağım? Ben hayat nizamını gidip bir başkasından alacağım. Kanunlarımı gidip bir başkasından alacağım veya bu yetkiyi götürüp bir başkasına vereceğim. Böyle bir şey ne değildir? Böyle bir şey mümkün değildir. Yani daha başka bir örnekle arkadaşlar, çocuğunuzu düşünün. Yanınızda bir çocuk vardır mesela. Siz bu çocuğa ne yapıyorsunuz? Bu çocuğu büyütüyorsunuz, yetiştiriyorsunuz, belli bir şaha getiriyorsunuz. Bu çocuk ne yapıyor? Eve geldiğinde baba diyor, lollipop alabilir miyim? Baba sakız alabilir miyim? Baba elbisemi değiştirebilir miyim? Bu tür basit işleri size soruyor. Fakat bir gün bir kapıyı çalıyor arkadaşlar yanında bir tane bayan var. Oğlum bu kim? Baba ben evlendim. Başka bir gün geliyor elinde bir anahtar var. Oğlum bu ne? Baba ben kendime iş kurdum. Başka bir gün geliyor başka bir anahtar var. Oğlum bu ne? Baba ben işte kendime araba aldım diyor mesela çocuk. Ne yaparsınız? Bu çocuğun evlatlığını hiçbir şekilde kabul etmezsiniz. Aynı şekilde insanın günde beş vakit namaz kılması veyahut da bazı zikirleri İslamiyet dininden alması ama hayatın en önemli noktalarında kanun yetkisini veyahut da kanunları başka meclis olarak tanıması insan ne yapmaz? İnsanı Allah'a kul yapmaz veya insan kulluğunun gereğini yerine getirmiştir demek değildir. Tabii arkadaşlar böyle bir özet olarak Peygamberimizin neden böyle bir meclise girmediğini söyledik. Çünkü gördüğünüz gibi çok açık bir şekilde Allah buna şirk diyor. Bunu kabul edenlere müşrik diyor. Öyle değil mi? Bu işi yürütenlere de kendinin dışında ortaklar ismini ne yapıyor Allah? Ortaklar ismini veriyor. Ve bu noktada taviz veren insanlara da Allah, Allah'ın dışında Rabler edinenler zümresi olarak ne yapıyor? Rabler edinenler zümresi olarak bakıyor. Peygamberimizin böyle bir yere girmesi ne değildir arkadaşlar? Peygamberimizin böyle bir meclise girmesi mümkün değildir. E şimdi biz konumuzun başında ne demiştik arkadaşlar? Biz konumuzun başında demiştik ki, biz yeri ne için anlatıyoruz? Hayatımıza menheç olsun diye. Peygamberimizin davranışlarına bakalım. Kendi hayatımıza tasvih edelim diye ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Peki bu meclislerin bugün bizim günümüzde yeri var mıdır? Veya bizim yerimizde böyle bir meclis türü var mıdır? Ta ki biz bunlardan uzak duralım. Peygamberimizin yaptığı gibi içinden maslahat görünse dahi bundan elimizi eteğimizi çekelim. Evet vardır arkadaşlar. Nasıl ki o gün mekeli müşrikler kabile reislerini darın gönderiyorlardı. Onlar da orada onlara kanunlar yapıyorlardıysa, aynı bugün de ister Türkiye'de ister başka ülkede olsun, insanlar seçimle ne yapıyorlar? Seçimle bazı insanları başa getiriyorlar ve bu insanlar senin verdiğin oya binaen senin için kanun yapıyor. Öyle değil mi? Onların koymuş olduğu kanun da senin ortaklığınla gerçekleşmiş oluyor. Çünkü sen oy vermesen o adam başa gelemeyecek. Senin ona oy vermen demek onun hükmünü kabul ediyorsun demektir. Her toplum kendi milletvekilini ne yapıyor? Kendi müşriğini, kendi şirkini, ortağını meclise gönderiyor. Ve bu şekilde ne olmuş oluyor arkadaşlar? Hakimiyet Allah'tan alınıp kime veriliyor? Meclise verilmiş oluyor. Zaten daha meclisin girişinde ne yazısını görürsünüz? Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yani Kur'an-ı Kerim'le zerre kadar haşir neşir olan bir Müslüman olsa ortada, daha meclisin kapısında baktığı zaman buranın şirk ortamı olduğunu ve buraya girmemesinin gerektiğini ne yapacaktır? Buraya girmemesinin gerektiğini görecektir. E şimdi aklınıza şöyle bir şey de gelecek arkadaşlar. Yatağın sen örneği verdin, konuyu anlattın, getirdin ortaya bir de koydun. E buraya giden insanlar kim ki? Yani buraya giden insanlar Müslüman olduğunu iddia eden insanlar. Ve arkasında bağıran insanlar mücahit mücahit diye sesleniyorlar bunlara. Yani bırakın isimleriyle seslenmeyi Allah yolunda cihad ediyorlarmış gibi bunlara mücahit mücahit diye sesleniyorlar. Veya adam gecesini gündüzüne katıyor ne yapıyor? Sırf bu meclise girmek için çalışıyor. Tek bir tane amacı var. O da Müslümanlara faydalı olmak. E sen ne yaptın şimdi koca? Tuttun müşriklerle ilgili ayetleri getirdin. Bunların üzerine uyguladın. Oysa bunlar kelime-i şehadet ne yapan? Kelime-i şehadet getiren insanlar diye belki içinizden söyleyebilirsiniz. Veya dersiniz ki arkadaş bu adamlar müşrikti. Bunlar ise ne? Bunlar ise Müslüman. İslam'ın faydası için çalışıyorlar. Arkadaşlar hakimiyet noktasında Allah hiç kimseyi mazur görmemiştir. Hakimiyet noktasında Allah hiç kimseyi mazur görmemiştir. Peygamberle beraber Mekke'de yıllarca işkenceye katlanan insanlar dahi bu hakimiyet noktasında kata yapacakları zaman Allah onlara tek kelimeyle cevap vermiştir. Eğer bu katayı yaparsanız siz müşriklerden olursunuz. Peygamberin yanında davetin ilk taşı olan insanlar bir defasında ayakları kayıyordu bu noktada. İyazubillah neredeyse hakimiyette bir noktada hakimiyeti Allah'tan başkasına vereceklerdi. Allah tek kelimeyle olaya nokta koydu. Siz hakimiyeti Allah'tan başkasına verirseniz o müşriklere itaat ederseniz siz müşriklerden olursunuz. Nasıl gerçekleşmişti olay arkadaşlar? Müşrikler Müslümanlara demişlerdi ki Allah size diyor kesmediğiniz hayvanları yemeyin. Kendi kendine ölen hayvan yenilmez biliyorsunuz. Dediler siz kendi elinizle kestiğiniz hayvanları yiyorsunuz. Fakat Allah'ın öldürdüğü mübarek altın bıçağıyla kesmiş olduğu hayvanları ise yemiyorsunuz dediler Müslümanlara. Bu nasıl bir mantıktır? Şimdi Müslümanlar bir an düşündüler. Ya gerçekten biz kendi elimizle kesiyoruz, yiyoruz. Allah'ın öldürdüğünü ne yapmıyoruz? Allah'ın öldürdüğünü ise yemiyoruz deyince Allah yedi kat göğünün üzerinden öyle bir fetva indirdi ki arkadaşlar kalpleri fitresen bir fetva. وَاِنْ اَتَعَتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer siz o müşriklere itaat ederseniz benim haram kıldığımı helal kabul ederseniz siz işte o zaman muhakkak ki müşriklerden olursunuz. Ayete dikkatle bakın. Üç tane teşit var ayette sonra zamir getirmiş mutlatsız zamir getirmiş sonra üç tane ardı arkasına Allah ne getiriyor arkadaşlar? üç tane ardı arkasına Allah subhanehu ve teala tekitli zamir getiriyor. eğer siz onlara bu noktada itaat ederseniz siz müşriklerden olursunuz. eğer Allah bu noktada peygamberin sahabesine dahi hiçbir şekilde torpil geçmemişse bugünün necis insanları Bugünün parlamentosuna giren insanları Allah hiçbir şekilde ne yapmayacaktır arkadaşlar? Hiçbir şekilde mazur görmeyecektir. İkincisi biz Yahudi değiliz arkadaşlar. Biz Hristiyan değiliz. Bu itikat kimin itikadıdır? Bu itikat Yahudi ve Hristiyanların itikadıdır. Onlara göre Allah'ın ayetleri ve hükümleri onları yapmaz? Onları kapsamaz. Ne diyordu Yahudiler? Mesela Yahudiler puta atmışlardı arkadaşlar. Biliyorsunuz puta tapmak, puta tapmak, insanı ebedi cehennemde bırakır. Çünkü insan puta taparak müşrik olur. Yahudiler ne dediler? Ve kanu len temassana'n-nar illa ayaman Ateş bize sadece belli günlerde dokunacak dediler. Tamam da niye ki? Siz şirk koştunuz, puta taptınız. Puta tapan insan ebedi cehennemde kalır. Niye ateş size belli günlerde dokunacak? Çünkü dediler: "Nahnu ibnu Allah Biz Allah'ın oğulları ve biz Allah'ın sevgili kullarıyız. İşte aynı şekilde arkadaşlar bugün maalesef bazı Müslümanlar Allah'ın kesinlikle taviz kabul etmediği, hakimiyet gibi noktalarda ne yapıyorlar? İşte efendim ya biz Müslümanız onlar müşrikler <gülüyor> Bu Bu ayetler müşrikler için geçerlidir. Bizi hiçbir şekilde ne yapmaz? Bizi hiçbir şekilde bağlamaz diye. Bazı insanların boş boş konuştuğunu ve Yahudileşme temayülü içerisine girdiğini görürsünüz. Ama ne dedik? Allah hakimiyet noktasında, helal haram noktasında, kanun noktasında... Maalesef ve maalesef ne yapmamıştır arkadaşlar? Peygamberin yanında yer alan sahabeyi dahi bu konuda Allah subhanehu ve teala mazur görmemiştir ki ta ki bugünkü insanlar ne yapsın? Ta ki bugünkü insanları mazur görsün. Ve yukarıda zikretmiş olduğumuz arkadaşlar yani hakimiyet noktasındaki şirk, insanın şirke götüren sebeplerin dışında bugün meclise giren insanlar dikkat ediyorsanız hakimiyetin dışında başka şekler işliyorlar. Yani daha siz bir defa meclisin kapısından içeriye giderken ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yeminler ediyorsunuz. Ne? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağımı, milliyetçiliğe şuna buna bağlı kalacağımı ne yaparım? Şerefim ve namusum üzerine and içerim diye söylüyorsunuz. Ne demektir bu arkadaşlar? Atatürk'ün ilke ve inkılapları ne demektir? Yani Atatürk ilke ve inkılaplarını bir masaya yatırmak lazım. Bu adamın bağlı kalacağına yemin etmiş olduğu Atatürk ilke ve inkılapları nedir? Demokratidir. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği, Allah'tan alınıp millete verildiği demokrasidir. Laikliktir Dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Milliyetçiliktir. Nedir milliyetçilik arkadaşlar? Sevginin, dostluğun, düşmanlığın iman bağı üzerine değil de ne bağı üzerine? Kavim bağı üzerine yapıldığı bir anlayıştır. Başka daha bunun dışında birçok şey ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Birçok örnek bilirsiniz. Yine aynı şekilde bugün meclise giden insanlara haline bakın arkadaşlar. Amerika'yı dost tutmak zorundadırlar. Öyle değil mi? Amerika bunları uluslararası terör anlaşmasına çağırdığı zaman, çağırdıkları zaman bu insanların bu anlaşmalara katılmak zorunda olduğunu ne yapıyoruz? Bu insanların bu anlaşmalara katılmak zorunda olduğunu görüyoruz. Ve bu şekilde ne yapıyorlar? Bu şekilde Müslümanlara zarar veriyorlar. Yani bugün isterseniz Tayyip Erdoğan olsun, isterseniz Erbakan olsun. O meclise girdikten sonra Birleşmiş Milletler veya NATO Müslümanlarla savaş kararı çıkardığı zaman kafa tutma gibi bir imkanları var mıdır? Mümkün değildir böyle bir şey. Siz perde önünde bazen İsrail'e kafa tutmalarını, bazen Amerika'ya kafa tutmalarını aldırmayın. Siz asıl kaynaklardan haberleri okuyun. Türkiye'nin mücahidlerden Guantanamo'ya teslim ettiği mücahit sayısını görün. Bunlar kimin hükümeti döneminde gerçekleşmiştir arkadaşlar? Kendisinin Müslüman olduğunu iddia eden, kendisinin ne olduğunu iddia eden arkadaşlar... Kendisinin Müslüman olduğunu iddia eden ve Müslümanlara hizmet etmek için başa geldiğini söyleyen insanlar. Daha bugünlerde Türkiye'de gerçekleşen olaylara bakın. 50'den fazla Müslüman kardeşimiz gözaltına alındı. Kimin hükümeti döneminde gerçekleşiyor bu arkadaşlar? Müslüman olduğunu zanneden, öyle değil mi? Ve Müslümanlara hizmet ettiğini söyleyen bir adamın döneminde. Peki Ecevit'in döneminde de ben gözaltına alınıyordum. Ecevit'in döneminde de biz hapişanelerdeydik. Tayyip Erdoğan'ın döneminde de biz hapishanelerdeyiz. İkisinin arasında ne fark vardır arkadaşlar? İkisinin arasında hiçbir fark yoktur. Ve dikkat ederseniz arkadaşlar, müşriklerin Peygamber aleyhissalatu vesselama yapmış oldukları teklifi şöyle bir düşünün. Ne diye bir teklif yapıyorlardı arkadaşlar? Gel seni başımıza melik yapalım, sen mutlak bir melik ol. Yani istediğin gibi diktatör ol, istediğin gibi kanun yap diye. Peygamberimiz buna rağmen kabul etmiyor. Oysa bugünkü meclislere baktığımız zaman arkadaşlar, böyle bir hak da vermiyorlar size. Yani oraya girdiğiniz zaman Atatürk'ün ülke ve inkılaplarına bağlı kalmak neyindesiniz? Bağlı kalmak zorundasınız. Başka bir çıkar yolunuz kesinlikle yoktur. Peygamber böyle bir durumu kabul etmemişken, bugünkü insanların böyle bir durumu kabul etmesi nedir? Gerçekten çok şaşırtıcıdır. Tabi şimdi soracaksınız, ya sen bu kadar ayet okudun, sanki hiç meselede ihtilaf yokmuş gibi bu mesele şirktir dedin, getirdin, ortaya koydun. Peki bu insanlar da Müslüman olduğunu söylüyorlar. Bu insanlar da Kur'an-ı Kerim'e bakmıyorlar mı? Bu insanlar da Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri görmüyorlar mı? Diye bir şey dediğiniz zaman arkadaşlar biz şuna inanmışız arkadaşlar biz şuna iman etmişiz. İnsanlar çelişkiye düştükleri zaman imanlarının gereği hükmü Allah'a ve Resulüne sorarlar. Bir konuda Müslümanlar ihtilafa düştükleri zaman hüküm sorulacak ya Rabbi son nokta nedir? Ve ya bir bize son noktaya kon denilecek iki mercinde nedir arkadaşlar? Allah ve Resulü'dür. Ne diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de? "Fe fi şey'in ferudduhu ila Allah ve'r-Rasul in kuntum tu'minun billahi ve'l-yeumil Eğer bir konuda ihtilafa düşerseniz, çekişirseniz, eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, işi Allah'a ve Resulüne döndürün. Yani hükmü Allah ve Resulüne sorun. Yine Allah ne diyor arkadaşlar? "Fe la wa rabbike la yu'minun hatta yuḥakkimuke fima şajara Senin Rabbine and olsun ki Muhammed, onlar aralarında çıkan ihtilaflarda seni hakem kılmadıkları müddetçe onlar iman etmezler. Biz buna iman ettiğimizden dolayı parlamento meselesini, meclis meselesini Allah'a ve Resulüne ne yapıyoruz? Allah'a ve Resulüne götürüyoruz ve önümüze böyle bir sonuç çıkıyor. Velev yanlış sonuç dahi olsa ki böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü Kur'an'da tevhitte kapalılık yoktur. Apaçık bir kitaptır öyle değil mi? Yine de biz kitaba yapıştığımızdan dolayı kıyamet günde ne olacağız arkadaşlar? Kıyamet gününde bununla Allah'ın karşısında biz senin yerine getirdik. Ne olmuş oldu bu şekilde? Belki de bir yanlış anlayış oldu. Ki bu meselede böyle bir şey yoktur hakimiyet meselesine. Başka meseleler için söylüyorum. Fakat bu insanlara bakın. Bana bir tanesinin konuşmasında bir gün ayet okuduğunu söyleyin. Bana bir tanesinin konuşmasında bir gün hadis okuduğunu söyleyin. Veya hadisten delil aldığını söyleyin. Böyle bir şey ne değildir arkadaşlar? Böyle bir şey vakı değildir. Böyle bir şey mümkün değildir. Bu insanların ihtilaflarda başvurdukları merci nedir arkadaşlar? Akıllarıdır. Bu insanların ihtilaflarda başvurmuş oldukları merci akıllarıdır. Olayları akıl ölçüsüne vururlar. Eğer akıllarına yatıyorsa bunu alırlar, akıllarına yatmıyorsa bunu ne yapmazlar almazlar. Hakimiyet meselesi de onlara göre akla vurulduğu zaman ne değildir, niye meclise girmeyelim ki? Çünkü adam Kur'an-ı Kerim'e bakma gereği duymuyor ki. Yani bu kitabı kendisine rehber olarak kabul etmemiş ki. Adamın böyle bir sıkıntısı yok. Böyle bir sıkıntısı olmadığı için ya, konuyu götürüp Kur'an-ı Kerim'e ne yapmıyor? Kur'an-ı Kerim'e döndürmüyor. Adamın söylediği söz ne arkadaşlar? Ya meclise girmekte ne var ki? Ya bak bu kadar olay zikrettim ben. Bu kadar ayet zikrettim. Daha bazısını zikrettin Hakimiyeti Allah'tan başkasına vermeniz veya böyle bir sistemde yer almanın Allah'tan başka Rab kabul etmek olduğunu söyledi. Buna rağmen çok insan duyarsınız yani. Meclise girmekte ne var ki ya? Dediğini ne yaparsınız? Duyarsınız. Bu neden kaynaklanıyor arkadaşlar? Bizim olaylarda sonuca varırken izlemiş olduğumuz metottan kaynaklanıyor. Biz olayı Allah'a ve Rasulüne götürürüz. Ve bakarız eğer Allah ve Rasulü bir konu hakkında hüküm verdiyse velev bize ağır gelse de biz biliriz ki sonunda maslahatı nedir? Sonunda maslahatı bizim içindir. Bu dünyada zorluğu olsa da kıyamet gününde nedir? Kıyamet gününde bu kurtuluşun yoludur. Ama bu insanlar maalesef arkadaşlar kime tabi olmuşlardır bu konuda? Şeytana tabi olmuşlardır. Allah şeytana da ey şeytan Adem'e secde et dediği zaman ha benim Rabbim bana emretti hemen secde etmem lazım demek yerine ne demişti arkadaşlar? Lem ekel li's-sudra li-bşerin halaqtuhu min salsal min hamin masnun. Ben senin böyle değişik ve kokulu topraktan yarattığın bir kula yapmam. Kula secde edecek değilim. Bak ne edinizi arkadaşlar onu ateşten yarattı beni ateşten yarattın onu topraktan yarattın. Yani ben ondan neyim? Ben ondan daha üstünüm diye Allah'ın emrinin karşısında akıl yürütmüştü. İşte şeytan ne diyordu Allah arkadaşlar? Rabbibina huwaydani lezeynanna lehum ma fi'l-ardi Rabbim senin beni saptırdığın gibi ben de onlara yeryüzünü süslü göstereceğim ve onlara ne yapacağım? Ve onları saptıracağım. İlla ibadake minhumul muhlasin. Sadece senin muhlas olan kullarına ben ne yapamam? Ben bir şey yapamam. İşte Allah'ın muhlas olan kulları kimdir arkadaşlar? Arındırılmış olan kulları kimlerdir? Her meselede Allah'a ve Resulüne başvuran olayları Allah'a ve Resulüne götüren insanlardır. Yoksa şeytanın yapmış olduğu gibi kafalarına yatan meseleleri alıp kafalarına yatmayan meseleleri çeviren insanların böyle bir şey olması mümkün değildir. Allah'ın şeytandan korumuş olduğu insanlardan olmaları ne değildir? Mümkün değildir. Yine burada arkadaşlar en büyük fitne nedir? İnsanların içerisine düşmüş olduğu en büyük fitne insanların bu olayda Allah'a ve Resulüne sormadıkları gibi ne yapmaları Yahudi ve Hristiyanlar gibi dini sadece papazların, rahiplerin, diyanet hocalarının veyahut da televizyon programları hocalarının tekeline bırakmalarıdır. Sanki din sadece bunların tekelindedir. Bunlar istediği gibi fetva verdiler ve biz de bunlara tabi olmak zorundayız. Bu kimin şirkiydi arkadaşlar? Bu Yahudi ve Hristiyanların şirkiydi. Ne zaman ki Tevrat'ı ve İncil'i bir kenara bıraktılar. Öyle değil mi? Sadece dini papazların ve rahiplerin tekeline verdiler. Böyle olunca onlar da Kitabı tahrif ettiler ve insanları saptırdılar. İnsanlar da bu saptırmaya uyunca Allah ne dedi? Onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edindiler. Maalesef ve maalesef aynı şekilde bizim günümüzde de insanlar dini sadece belli bir fırkanın tekeline bırakarak arkadaşlar onlar da kitabı istedikleri gibi ne yapıyorlar? Kitabı istedikleri gibi tahrif ediyorlar ve maalesef bunlar da Yahudi ve Hristiyanların din adamlarını ilah edindikleri, raf edindikleri gibi Bunlar da bugünkü kocaları, Diyanet Kurumu'nu veyahut da fetvayı kendilerine gönderdikleri insanları bu şekilde Allah'ın şik dediği meselelere olabilir fetvasını kabul ederekten Rabler edilmiş oluyorlar arkadaşlar. Tabi şimdi burada şöyle bir nokta var arkadaşlar. Sürekli söylüyoruz. Yeryüzünde hiçbir kötü amel yoktur ki insanlar mutlaka önce bunu süslerler, buna bir kılıf geçirirler, ondan sonra bunu uygulamaya koyarlar. Öyle değil mi? Peki bugün meclise giren insanlar, Türkiye'ye ele alalım. 35 milyon seçmen ve 550 tane milletvekiliyle Türkiye. 550 tane ilah ve 35 milyon ile Türkiye'yi bir düşünelim. Peki bu Türkiye'de arkadaşlar, bu insanların içerisinde layık demokrat olanlar da var. Bir de bunun yanında İslam'a hizmet ettiğini zanneden insanlar da var. Peki bu insanlar kafalarından mı bu işi yapıyorlar? Yoksa bu işi yaparken şeytan hani ayete demiş ya ben onlara süslü göstereceğim diye. Bazı şeyleri şeytan onlara süslü gösterip de bu şekilde mi onları bu şirkete itmiştir? Ne yapacağız arkadaşlar? İnşallah bir dahaki dersimizde veya ileriki derslerimizde de bu insanların bu hakimiyet noktası, yani Allah'ın kesinlikle taviz kabul etmediği, herkesi eşit görüp sahabeye bile anında hüküm koymuş olduğu neyden noktada getirmiş oldukları şüpheleri tek tek ne yapacağız? Getirmiş oldukları şüpheleri tek tek ele alacağız ve bu şüphelere cevap vermeye ne yapacağız? Cevap vermeye çalışacağız. Ki şöyle bir iddiada bulunduk. Bu noktada kesinlikle taviz yoktur hakimiyet noktasında ve hiç kimse de bu noktada ne değildir? Mazur değildir. Yani bu işe direkt mübahşeret edenler, bu işe giren insanlar mazur değildir dedik. O zaman bu iddiamızın altını ne yapmamız lazım? Doldurmamız lazım. Bunu da yaparken biz kendi delillerimizi ortaya koyduk. Şimdi bu kavmin delillerini getirip ortaya koyacağız ve bunları ne yapmaya çalışacağız arkadaşlar? Bunların etrafında konuşmaya çalışacağız. Getirmiş oldukları ne kadar doğrudur veya yanlıştır? Zaten vaktimiz de hemen hemen doldu arkadaşlar. Geçtik de biraz. İnşallah ne yapacağız onda. da? Bir dahaki dersimizde Hazreti Yusuf'tan başlamak üzere ne yaparız? Bunların şüphelerini tek tek anlatmaya başlarız. Ve ahiru da'vana en rabbil alemin.